Bismillahirrahmanirrahim Sümer sureti 53'ten 59'a kadar Peki ey kendi nefislerine karşı ölçüyü aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar Çünkü o kafurdur, rahimdir Ve Rabbinize yönelin Size azap gelmeden önce ona teslim olun sonra yardım edilmezsiniz. Siz farkında değilken ansızın azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilen sözün en güzeline uyun. Kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı vay bana yazıklar olsun gerçekten ben alaya alanlardanım diyeceği gün gelmezden önce. Veya Allah beni hidayete erdirseydi ben de mutlakilerden olurdum diyeceği gün. Yahut azabı gördüğü vakit keşke benim için bir dönüş daha olsaydı da ihsan edenlerden olsaydım diyeceği gün. Hayır sana ayetlerim gelmişti de onları yalanlamış büyüklük taslayarak kafirlerden olmuştum. Bu ayeti kerime kafir olsun veya olmasın bütün asileri tevbeye ve Allah'a dönmeye bir çağrıdır. Ayet-i de tevbe eden ve günahtan dönen herkesin günahlarını ne olursa olsun ne kadar çok ve hata denizin köpükleri kadar bile olsa Allah'ın bağışlayacağını haber verilmesidir. Zira şirpten tevbe etmeyen kişi bağışlanmaz. Fuhari'de gelen bir rivayetten. Müşriklerden bazı kimseler kıtal yapmışlar ve birçok kişi öldürmüşler. Çok zina etmişlerdi. Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler ve senin söylediğin ve kendisine çağırdığın şüphesiz güzeldir. Keşke yapmış olduklarımıza kefaret olacağını bize haber vermiş olsan dediler. Bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetlerini indirdi. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceğini ve tövbe edenlerin kabul olacağını ama kıyamette tövbe etmeden gidenlerin hayıflanacağını bildirmiştir. 60 ve 61 Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranların yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün. Müteketler için cehennemde bir karargah olmaz olur mu? Allah murtakileri kurtuluşlarına sebep olan ile selamete erdirir. Onlara hiçbir kötülük gelmez ve üzülmezlerler. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü bazı yüzlerin simsiyah, bazılarının da bembeyaz olacağını haber veriyor. Ayrılık ve ihtilaf ehlinin yüzleri kapkara olacak, ehli i sünnet vel yüzleri ise bembeyaz olacaklardır. Allah muttakileri kurtuluşa sebep olan güzel ameliyle ile selameti erdirir, kıyamet günü onlara hiçbir kötülük gelmez ve üzülmezlerdir. 62'den 66'ya kadar her şeyi yaratan Allah'tır. Ve her şeye vekil O'dur. Göklerin ve yerin anahtarı O'nundur. Allah'ın ayetlerine küfredenler işte onlar hüsnana uyanlardır. De ki bana Allah'tan başkasına ibadet etmeni emredersiniz ey cahiller. Hamdolsun sana da senden öncekilere de vahyolunmuştu ki eğer Allah'a ortak koşarsan, şüphesiz amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Allah subhanahu ve teala her şeyin yaratıcısı, Rabb'ı, sahibi ve onlarda tasarruf sahibi olduğunu haber veriyor. Her şey onun idaresi, kahru galebesi ve gözetimi altındadır göklerin ve yerin anahtarı O'nundur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Osman bunu bana senden önce hiç kimse sormadı buyurup şöyle devam etmiş Allah'tan başka ilah yoktur Allah o en yücedir Allah'ı tesbih eder ona hamd ederim. Allah'tan bağışlanma mağfiret dilerim. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Hayırlar onun elindedir, biriltir ve öldürür. Onun her şeye gücü yeter. Ey Osman, kim bu kelimeleri sabaha çıktığında on kere söylerse ona altı şey verilir. Birincisi, İblis ve ordularından korunmuş olur. İkincisi, ona bir kantar ecil ve mükafat verilir. Üçüncüsü, cennette onun için bir derece yükseltilir. Dördüncüsü, hurilerle evlendirilir. Beşincisi, onun yanı başında on iki melek hazır bulunur. Altıncısı, Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur'u okuyan kimseninki gibi ona ecil ve mükafat verilir. Ey Osman, bunlarla beraber ona hac etmiş de, hac kabul olmuş, ömre yapmış da, Ümre kabul olunmuş kimsenin mükafatı gibi mükafat vardır. Şayet o gün ölürse ona şehit damgası vurulur demiştir. 67 Allah onlar Allah'ı şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü onun avucundadır. Gökler de onun sağ eliyle yürülmüştür O koştuğunu ortaklardan münezzehtir, yücedir. <Gülüyor> Rabbimiz ve VETEALA Allah ile beraber bir başkasına tapındıkları zamanda Allah'a şirk koşanlar onu geriye gibi takdir edemediler. Halbuki kendisinden daha büyüğü olmayan en büyüktür. O her şeye güç yetirendir. Her şeye sahip olandır. Ve her şey onun kahru galebesi kudreti altındadır. Evet. Buhari, bu ayet hakkında Abdullah İbn Mes'dan naklettiği bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve bir haham gelip "Ey Muhammed, biz Tevrat'ta buluyoruz ki Allah gökleri bir parmak, yeryüzünü bir parmak, ağaçları bir parmak, su ve toprağı bir parmak, diğer yaratıkları da bir parmak üzerinde tutacak ve ben kralım." buyuracak dedi. Ali sallallahu aleyhi ve bu hahamın sözlerini tasdik makamında olmak üzere azı dişleri görününceye kadar tebessüm buyurarak onlar Allah'ı şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü onun avucundadır. Ayetini tilavet etti. 68'den 70'e kadar ve suğra üflenmiştir. Artık Allah'ın dilediği bir yana Göklerde olanlar ve yer duranlar baygın düşmüştür. Sonra ona bir daha üflenmiş ve bir de bakacaksın ki ayakta bakınıp duruyorlar. Yer Rabbinin nuruyla aydınlandı. Kitap konuldu, peygamberler ve şahitler getirildi. Onlara haksızlık yapılmadan aralarında hak ile hükmolundu. Her kişiye ne yaptıysa eksiksiz ödendi ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Allah subhanahu ve teala kıyamet gününün korkularını ve o günde olacak büyük ayetler ve korkulç sarkıntıları haber veriyor. Ve Resul'a üflenmiştir. Artık Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar bir yerde hepsi baygın düşmüştür. Burada söz konusu edilen üfürme ikinci üfürme olup Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere Gökler ve yer halkından dili olan herkesin öleceği üfürmedir. Bu meşhur Sur hadisinde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Sonra kalanların ruhları da kabz ve öleceklerin sonuncusu ölüm meleği olacaktır. Böylece evvel devamlılığı ve farkesiyle ahir farki hay ve kayim olan Allah tek kalacak üç kere bugün mülk kimindir diye soracak. Sonra bu sorusuna bizzat kendisi cevap vererek vahid kahhar olan Allah'tır buyuracaktır. 71 ve 72 Küfredenler bölük bölük cehenneme sürüldü. Orada vardıklarında kapıları açıldı ve bekçileri onlara dediler ki İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınız ihtar eden elçiler gelmedi mi? Onlar da evet dediler. Fakat azap sözü küfredenlerin üzerine hak oldu. Onlara denildi ki içinde temenni kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyük durağı ne kötüdür. Rabbimiz oku ve Teala bahtsız kâfirlerin durumunu ve cehenneme nasıl düşeceklerini haber veriyor. Onlar şiddetli ve harekatımız bir sürülüşle tehdit ve vaatle ateşe sürülecektir buyuruyor. Cehenneme vardıklarında mücerret oraya ulaşmalarıyla azabın çabuklaştırılması için kapıları hemen açılır ve son derece sert tabiatlı güçlü kuvvetli zebanilerden ibaret cehennemin bekçileri onları azarlayarak ve suçlayarak kendileriyle konuşabilirsiniz ve onlardan Allah'ın şeriatını alasınız diye içinizden kendi cinsinizden, size Rabbinizin ayetlerini okuyan, size getirdiklerinin ve davet edildiklerinin sıhhatına delalet eden burhanlar ve hüccetler koyan, bugüne kavuşacağınızı ihtar eden, bugünün kötülüğünden sizi sakındıran elçiler gelmedi mi? Kafirler de onlara evet bize geldiler ve bizi uyardılar, bizim aleyhimize hüccet ve burhanlar koydular, fakat azap sözü küfredenlerin üzerine hak oldu dediler. 73 ve 74 Rablarından takınanlar ise fert sert cennete götürüldüler. Oraya varıp da kapıları açılınca bekçiler onlara dediler ki selam olsun size, hoş geldiniz. Temelli olarak girin buraya. Onlar da dediler ki bize vaadinde sadık olan ve bizi yeryüzüne varis kılan Allah'a hamd olsun. Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz. Çalışanların ejri ne de güzeldir. Bu ayetlerde de soylu develer üzerinde cennete doğru götüren, mutlu ve inanan kişilerin durumu haber veriliyor. Onlar önce mukarrebul, sonra iyiler, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler olarak ferç ferç, bölük bölük cennete götürüleceklerdir. Her grup kendilerine uygun düşen grupla beraber olacak. Peygamberler peygamberlerle, fıddıklar benzerleriyle, şehitler benzerleriyle, alimler akranlarıyla, her sınıf diğer bir sınıfla, her bir zümre birbirine uygun kimselerden müteşekkir olarak cennete götürüleceklerdir. Oraya varıp da kapılar açılınca, sıratı geçtikten sonra, cennetin kapılarına ulaşacaklar, cennet ile cehennem arasında bir köprüde tutularak dünyadayken aralarında vuku bulmuş haksızlıklarından dolayı aralarında kısas yapılacak nihayet tertemiz olduktan sonra ki cennete girmelerine izin verilecektir Allah subhanahu ve teala bizleri cennete girenlerden eylesin hesabı kolay olanlardan eylesin rahmetiyle cennete giren sanmı kullardan eylesin hamdolsun alemlerin rabbı Allah'a ki bizlere Müslüman nimetini vermiş ve bizleri inananlardan kılmıştır. Elhamdülillah Rabbel alamin.